Diğerkem'den herkese merhaba. Açık Radyo'dayız. 94.9'ca Duyanlı yayındayız. Yayın masamızda Roblin tayer var. E, bugün konuğum diyeceğim ama e, artık düzenli program yapıyoruz. E, Açık Radyo programcılarından Utku Zırı, Yeşil Bülteni hazırlayıp sunan e, ilginç bir konu konuşacağız. Büyük gerileme diye bir kavram var <gülüyor> ve bu kavram üzerinde e, bir takım Eğilim oluşturucular, bilim insanları, sosyal bilimciler konuşmaya başlamışlar ve bu konuşmaları sadece konuşmakla bırakmayıp kayıt altına alıyorlar, yayınlıyorlar. Ee, çeşitli platformlarda da yeni e, bu konuya tartışma kat, bu tartışmaya katkı yapan yeni e, insanların katılmasını, yeni bilim insanlarının katılmasını sağlıyorlar. Ee, bir tarafta da buna medeniyetin çöküşü diye e, ifade edilen bir şey de eşlik ediyor. İşte küresel ısınma küresel iklim değişikliği bütün hemen hemen görülen dünya üzerindeki hegemonik devletlerin ve ulusların sağ iktidarlar tarafından yönetilmesi hatta hani sağ iktidar demek yetmiyor burada pragmatist işte bir şey çıkartmayan insanlığın faydasını öne almayan iktidarlar tarafından yönetilmesi diyelim sürecinin adı <gülüyor> olarak kullanılıyor bu ee, Utku hoş geldin diyeyim girişten sonra... Hoş bulduk sonra, diyeyim ben de. E, Merhaba. Büyük gerileme <gülüyor> lafı üzerine konuşmaya başlayabiliriz. Evet aslında e, bu, yani seninle konuşurken e, hocam bunu e, bu hale nasıl getirdik? Bir 2017'de kavramsallaştırılmış bir kitapla birinci baskısı Nisan 2017'de e, Metis kitaptan e, çıkan büyük gerileme başlığı. Alt başlığı da zamanımızın ruh hali üstüne uluslararası bir tartışma diyor. Ve bu e, bir proje kapsamında çıkıyor bu kitap aslında. 12 e, Farklı dilde e, yanlış hatırlamıyorsam 16 kadar ülkede e, eş zamanlı yayınlanıyor kitap. E, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Hindistan, Türkiye gibi pek çok ülke var. Ve aynı zamanda proje bu başlayan tartışma yani büyük gerileme olarak kavramsallaştırılan bu tartışma e, Regression Büyük İngilizcesi İngilizcesi.eu e, adresinden devam ediyor. Az önce senin de söylediğin gibi hem video kayıtları tartışmaların hem e, çeşitli makaleler. Bu kitapta yani şu bahsettiğimiz kitapta 15 farklı yazar var. E, kitabı derleyen Henry Geiserberg e, isimli bir sosyal bilimci. E, katkılar da e, hepsini saymayalım ama şöyle tanıdık belki dinleyenlerimize de tanıdık gelecek. Zizek e, bunu... olmazsa olmaz zaten Tabii, e, içinde. E, Zaten son yazı Son makale Zizek'in bir de Daha çok o e, ne yapmalı e, Tarafıyla ilgilenmiş e, Diğer yazarlar biraz bu karanlık tabloyu Farklı boyutlarıyla e, Anlatmışlar Zizek e, de e, pek, pek çok önemli noktaya Değinmekle birlikte bir de e, ne yapmalı Sorusuna aslında e, Cevap bulmaya çalışan Metinlerden biri diğer metinlerde de Benzer şekilde ama Zizek'inki e, biraz daha ona odaklanmış bir yazı ama dediğim gibi bir internet sitesi üzerinden de e, Almanca ve İngilizce e, bir internet sitesi bu. İnternet sitesi üzerinden de proje devam ediyor. Ne için diyorlar bu e, büyük gerilemeyi dersek aslında... Özetledin aslında az önce hocam yani sağ popülizmin dünyanın her yerindeki bu eş zamanlı e, yükselişi e, radikal piyasacı bir e, küreselleşmenin ile karşı karşıya ol, olmamız gerçeği bunun fark bunun en önemli boyutu olarak en çok altı çizilen belki e, ortaya çıkan Pek çok farklı nedenle ortaya çıkan bir e, yabancı ve göçmen düşmanlığı, e, onun körüklediği ırkçılık ve beraberinde gelen e, ekonomik evet. ve sosyal politikalardaki dönüşüm. <gülüyor> ve birbirini de tetikleyen şeyler tabii. E, göç e, denilen şey insanların bulundukları toprakta yaşayamaması yüzünden e, göç etmeleri. E aynı zamanda da karşılık olarak gittikleri yerlerde e, oradaki varlıkları üzerinden de onlara karşı düşmanlığın gelişmesi. Çift taraflı bir düşmanlık yüzünden bu oluyor zaten. Göç etmek zorunda kalıyorsun. Ya içinde bulunduğun toplumla baş edemediğin ya da doğayla baş edemediğin için. E, gittiğin yerde de o toplum Sini boşa çıkılacak bir şey olarak görüp göçme olarak üstüne geliyor. Bizde çok ses getirmemesinin belki sebeplerinden biri çünkü kitap çok gerçekçi bir tartışma yapıyor bence. Ya mesela şu soruyu soruyor kitap. Ee, neden bu refah toplumu tırnak içinde refah toplumu olarak e anılan yerlere doğru bu akım e daha çok gerçekleşiyor ve hani bunu engellemek yerine e yapılabilecek. ...bir çözüm, başka bir çözüm var mı? Yani herkes... ...işte Türkiye bir ara durak... ...biz Türkiye'de yaşayanlar bunu daha iyi anlayabiliyoruz... ...Türkiye bir ara durak... ...evet burada da istemiyorlar Suriyelileri... ...ama Suriyeliler de zaten burayı büyük oranda... İstemeyebiliyor gitmek Hı. istiyorlar Avrupa'ya çünkü daha e, insan haklarının e, ve onların yaşamlarını şekillendirecek e, kuralların daha huzurlu daha rahat yaşamlarını sağlayacak kurallar manzumesinin olduğu ve işlediği ülkeler aslında biraz daha gitmek niyetleri evet, e, ama Türkiye, orada da istenmiyorlar artık. Türkiye tabii. bir seçenekten çok <gülüyor> bir mecburiyet olarak e, başlıyor e, evet. o mecburiyet bir seçeneğe dönüşebilirse e, özel koşullar nedeniyle. Ee, o zaman burayı da tercihlerinden biri olarak koyuyor. Ama dediğin gibi asıl olarak bir ara durak yani. Geçmek istiyorlar buradan. Geçip başka bir hayat kurmak istiyorlar. Hı hı. Paul Mason'ın aslında bir makalesi var. Mesela belki yine altını çizebilecek misin? Özgürlük korkusunu aşmak diyor. Ben e, bir programdan sonra, Yeşil Bülten bir programından sonra... ...insandan umudu kesmek başlıyor. Açık Radyo'nun sitesinde de e, yazmıştım bunu aslında. Şu an etrafımızda ne kadar çok var değil mi şey? E, insan. ...en büyük problem insandır... ...doğadaki gibi tespitler değil evet, mi? İnsan Her doğanın kanseridir falan. Evet. yani Buna benzer pek çok tespit çok yaygın. Herkes e, birazcık... ...bunların arkasına da sığınıyoruz galiba. Yani bu hayvana karşı şiddet vakalarında bile aynısını... ...yaşadık sanıyorum değil mi? Ya i̇şte insan sen ne biçim bir şeysin? Bu dünya keşke insandan kurtulsa. İnsan yok olup gitse. Buna benzer o kadar çok cümle görüyoruz ki. Biliyorum, tanıyorum da bu cümleleri kuran insanlar. Gerçekten bunları düşünüyorlardı ama... E, ...bir yandan da o hayvana karşı şiddetin önüne geçmek için tekrar etmemesi için uğraşıp duran insanlar var. Hani e, insana nereden bakmamız gerektiği ile ilgili ve bence gerçekten bu büyük yerleme kavramı güzel anlatıyor durumu tabloyu. Biraz geliştirmek de lazım ki projede geliştirmeye çalışıyor zaten. E, nasıl bir insan? Hangi insan? Hangi insani <gülüyor> düşünce veya eğilim aslında dünyada egemen olacağıyla ilişkili sanıyorum birazcık bu tartışmada. Bana şey ilginç geldi. Çok mu e, ince eleyip sık dokuyorum ya da göstergelere çok mu önem veriyorum? E, emin olam ...ama söyleyeyim... ...şimdi zamanın ruhu kavramı... ...zamanın ruh hali kavramıyla yer değiştirmiş burada. O çok ilgi çekici geldi bana. Yani bir zamanın ruhunu çünkü... ...elliyemeyeceğimiz, değiştiremeyeceğimiz... ...mutlak bir şey olarak görebiliriz. O bizim için bir objektif... E, ...kriterdir. Taş gibi bir şeydir. Hani orada durur zamanın ruhu. Biz onu anlamaya çalışırız. elimize alırız, eviririz, çeviririz. Zaten bilmeden de... ...içinde yer almış oluruz böylece... ...diye düşündüğümüz bir kavramdır o. Şimdi bir halden söz ediliyor yani... Düşündün mü hiç bunun üzerine böyle Aslında, sürpriz bir soru olduğu önce yo, konuşmadık ben, ama. Bence çok iyi, çok iyi ettin çok iyi, iyi bir bakış açısı bence de çok popüler değil mi yakın zamana kadar evet. e, şeyle birlikte tarihin sonu teziyle birlikte karşımıza çıkan bir zeitgeist daha çok evet. zamanın ruhu o değiştirilemez her şeyin e, her şeyin artık nihayete erdiği e, kaba tabirle söyleyecek o kapitalizmin kazandığı. Ee, artık tümüyle kazandığı bir dünya. Ee, her şey sorunsuz olacaktı o dünyada öyle değil mi? Yani en azından bize vaat edilen buydu biraz da. Ee, kapitalizm kazanacak. Sosyalizm gibi bir e, tırnak içinde diyelim e, geriye onu geri çeken onunla rekabet et, etmesi sebebiyle kapitalizmi de belki farklı taraflara e, savuran e, bir sistemin varlığı e, kapitalizmin e, potansiyellerini hayata geçirmesinin önüne geçiyor gibi bir tez de vardı aslında e, ama o tezin gerçek olmadığını da sanıyorum geçtiğimiz bir 20 yılda bütün dünya şu an bugün geldiğimiz bu büyük gerileme noktasında da e, öyle sanıyorum ki görüyor. Ya yani burada şey olmuş sanki böyle e, yani zamanın ruhu lafı şeydir böyle bir fiziksel gerçeklik gibi bir şeydir evet. katıdır zamanın evet. ruh hali dediğimiz ise psikolojik bir şey. Yani insanın sürekli kendisinden görüp tanımladığını varsayarsak bu kavramlarda kavramları oluşturduğunu varsayarsak şu anda anladığım kadarıyla sosyal bilimciler bunu bir hal olarak ve e, aslında biraz da şey dışı irade dışı şekillenmiş bir şey e, değil irade ile şekillenmiş bir şey olarak e, ifade ediyorlar. Sanki öyle yani bir de zamanın ruhu çok kas katı bir şeydi gerçekten değiştirilemez müdahale edilemez bir durum bir bizi sarmalayan atmosfer gibiydi adeta ama öyle bir noktaya geldik ki bence biz bunu Türkiye'de çok pek çok anlamlı örneğini yaşıyoruz ya yani örneğin işte az önce bahis açtığımız bu hayvana şiddet meselesi hayvana şiddet meselesinde bir zamanın ruhu tespiti yapacaksak eğer zamanın ruhu malum yani artan şiddet vakalarından tutun da şiddetin e, boyut değiştiren daha da vahşileşen hallerine kadar, kadar gidebiliyor. E zamanın ruhu buysa o zaman duralım seyredelim ve hani zamanın ruhu kendiliğinden değişsin. Bunun böyle olmadığını zaten biliyorduk ama sanki bu e, böyle olacakmış gibi her şey böyle rayında ve e, öylece gidiverecekmiş gibi bir atmosfer içindeydik. Özellikle küreselleşme tartışmaları e, dünyada ve Türkiye'de bizi biraz o noktanın içine getirmişti ama sonra Sanıyorum bu küreselleşme tartışmalarında artık mesela bu kitapta yaptıkları gibi sağ popülizmin örneğin küreselleşmesi gibi bir başlıkta artık. Biz tartışır hale geldik çünkü ayrıcalıklı insanlar ayrıcalıklı ülkelerde yaşayan insanlar da ayrıcalıklı pozisyonlarını terk etmek istemiyorlar aslında bütün hayat ayrıcalıklarını korumak ve mümkünse genişletmeksi insanın bireyin ayrıcalıklarını koruyup genişletmesi mantığı üzerine kurulu bir dünya işte böyle geri vitese takıyor diyor aslında büyük <gülüyor> yerine. Belki de e, <gülüyor> ters e, ya madalyonun öbür yüzünde de. Bu mevcut yoksulluk ayrıcalıklarını e, korumak manasına gelen e, bir başka şey biçimi var, baş biçimi var. Yani şeyin İslami e, terörist hareketlerin büyümesi, şiddetin işte dinsel kılıkta e, biçim değiştirmesi de. Ve orada da o bir tür yoksunluğun yoksulluk demeyelim... ...yoksunluğu mutlaklaştıracak, onu sabitleyecek... ...karşı taraf olduğu yerde kalsın, biz de olduğumuz yerde kalalımı ...kabul edecek bir başka şey var. Yani aslında o da e, negatif ayrıcalıklarından vazgeçmeme eğilimi gibi şekilleniyor sanki. Ama diğer ayrıcalıkların varlığından da, varlığından da kaynaklanmıyor mu sanki biraz? Yani ayrıcalıklı ya da işte e, ne bileyim rahat, mutlu e, hayatlarını yaşayan bir... Tırnak içinde batı toplumu var. Ee, Müslüman toprakları üzerinde yıllarca işte kötü emelleri doğrultusunda politikalar geliştirdiler. Bunun bir ...işte öfkesi olarak... ...çıktı. Böyle bir okuma da var örneğin... ...öyle değil mi? Tam tersi olduğu gibi... ...özellikle e, kışkırtıldığı gibi... ...mesela işit benzeri Hı -hı. E, yapıların... ...ama temelde böylesi yapıların... ...militan bulabilmesinin özüne... ...bakacak olursak ben yine tam da bu... ...ayrıcalıklar ve... ...negatif ve pozitif ayrıcalıklar... ...arasındaki farklardan da biraz bunun... ...kaynaklandığını düşünüyorum... ...açıkçası. Bütün bu... E, Tırnak içindeki öfke o öfkenin e, neye kanalize olduğu ve edilebildiğiyle. Çünkü bir öfke hep vardır zaten. Yani o, o var olan öfkeyi e, yönetmek, o var olan öfkeyi bir yere kanalize etmek arasında farklı çıkar gruplarının ve devletlerin hatta farklı yaklaşımlar olabilir. Ama o öfkeyi uyandıracak e, farklılıkları belki ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaya çalışmak daha temel bir çözüm. ...olabilir gibi geliyor bana. Ben açıkçası ...bunlar öyle, bu, bunu yapamadığımız ...zamanda sonucunda girdiğimiz bu ...büyük gerilemenin bir döngü olarak ...hani biraz böyle başımızı çıkarsak ...bile, süreli, belli süreler ...içerisinde, sonunda yine ...geri e, bu, bu, ...bu safhaya doğru geçebileceğimizi e, işaretlerinin var olduğunu düşünüyorum en azından. Peki şeyi sorayım direkt tam buradayken e, bu toplumsal mesele tarafı üzerine toplumsal tarafı üzerine konuştuk, konuşuyoruz Hı -hı. yani konuşmaya Hı -hı. da devam ederiz. E, ama galiba sadece toplumsal meseleler üzerinden de ele alınmıyor bu büyük gerileme. Yani doğayla girdiğimiz ilişkinin yarattığı bir gerileme olduğu varsayımı da var. Hı -hı. Ve daha doğrusu doğayı e, tahakküm altına alma biçimimiz bir gerileme nedeni olarak da ortaya çıkıyor. İşte petrol dayalı bu e, sanayinin fosil yatıkla, şey, yakıtlara dayalı, kaynaklara dayalı sanayinin gelişmenin aynı zamanda bir tutuculuk da ürettiği, yani mevcut olanı sonuna kadar kullanma duygusunun üretilen, oluşturulan üretim araçlarından vazgeçmeden, onun sonuna kadar elindeki olanakları kullanma duygusunun, bunun yeni biçimlere kapıları kapadığı, yeni yöntemlere, yeni yöntemlere, Üretim şekillerine kapıları kapadı ve bunun da yarattığı bir şey olduğu, ruh haliyeti olduğu diyelim. Hı hı. O, o sözde düşünerek düşünülüyor. Buna da işte <gülüyor> önümüzdeki dönemde küresel iklim değişikliği ve e, doğayla insanın girdiği mücadele insan alehine e, medeniyetin çökmesine neden olacak diye e, bakanlar var. Yani hatta şöyle sonuçlanıyor bu tartışma. Sonuçlanıyor diyeyim. Şöyle ifade ediyor bu, ediliyor bu tartışmalar. Ya bırakın bugünlük siyaseti falan. hani Ne oluyorsa oluyor. Önemli değil. Çok daha büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Dünya yok oluyor. <gülüyor> e, diyorlar bize. Biraz... Kitaptaki <gülüyor> bir boyut da bu zaten. Yani Muhakkak büyük gerileme gibi bir kavram ortaya atıyorsa birileri. Bunun e, iklim değişikliği boyutunu da ele almak durumundalar. Çünkü az önce bahsettiğimiz göç olgusu bile örneğin e, evet tamam bir iç savaş durumundan kaynaklanıyor ama iç savaş... bazı, evet ama o iç savaşta doğru. Evet o iç savaşta biraz aslında kaynakların e, tükenmesinden paylaşımının, tükenmesi, gıda fiyatlarındaki yükselme gibi e, ortaya çıkan bazı veriler var öncesinde mesela iç savaşın o fitilini ateşleyen olaylar silsilesinin başlamasından hemen önce. E, bu da zaten e, biraz nedenlerine dair ipuçları da veriyor. Yoksa e, herkesin e, paylaştığı ve işte karnının doyduğu bir adalet duygusunun tesis edilebildiği bir yerde bir iç savaşı da ...düşünmek çok mümkün değil gibi geliyor... ...kim ne kadar kışkırtırsa kışkırtsın... ...herkesin keyfi yerindeyse neden... E, ...oturup savaşsınlar bir yandan da... Yani ...en azından çok kaba bir mantıkla konuşuyorum tabii ama... E, ...biraz böyle bir tarafı da var işin gerçekten... ...ve e, iklim değişikliği bunun çok önemli bir ayağı... ...fosil yakıtlarla ilgili bu fosil yakıtsa ...dayalı ekonomiler meselesinde... Ya, ...taksicilerle çok ilginç sohbetler olabiliyor bazen... ...böyle biraz şey ray değiştiriyor gibi olacağım ama... ...bir tane taksici geçen gün şey dedi bana... E, ...Arapları övüyor yani çok çok para bırakıyorlar falan gibi bir mantık üzerinden. Orada fakir yok abi diyor. Petrolü satıyorlar dağıtıyorlar diyor. Yani herkes herkes, herkes petrol parası. Olur mu diyorum Ya yani gerçek aklını alıyor mu bunu diye soruyorum. Tabii abi geliyor buraya hepsi. E buraya gelemeyen de var yani. Hani orada kalan ne bileyim yurt dışına tatile çıkamayan falan yok mu hiç? Mesela sen çıkıyor musun her yıl yurt dışına? Yani vardır tabii muhakkak falan demekle birlikte sonunda orada müthiş bir sistem olduğu ee, işte e, petrol parası, satılan petrol parası arasını öyle bölüşürdü. E tabii kralın azıcık fazla aldığı muhakkak <gülüyor> falan gibi bir mantıkla mesela dö dönüp bakıyor oradaki topluma. Ama e, ekonomide de, ekonomi teorilerinde de vardır. Müthiş bir paradoks çıkarır ortaya aslında petrol satmak. habi de tabii Türkiye'nin de petrol zenginlikleri vardı. Seçimden önce öyle bir vaat de e, çıkmıştı ortaya. O, ona ne oldu diye de belki bir... ...hatırlatmak lazım bu konuyu konuşmuşken... ...Türkiye'de petrol var ama çıkarılacak... ...kaç seçim öncesinde vaat edilmiş... ...şeylerden biri... ...2018'de de vaat edildi... ...bu da ilginç bir taraf... ...tabii yani şeyin petrolün... ...başka gözümüzün önünde var olan... ...başka şekillerde... ...tırnak içinde sevmediğimiz... ...varoluş biçimlerini ya da... ...kültürlerini sevmediğimiz... ...aman bizden uzak olsun dediğimiz tırnak içinde kötü toplumlarda petrol e, o toplumun ayakta durmasına işte parayı kazanmasına vesaire e, vesile oluyor. O zaman bu bunu bizde de var ama bizde iyi bir toplumuzu diye anlatmakta güzel bir şey tabii. Ekonomideki yani. ya, yarattığı e, çelişki de petrolün e, üretmiyor örneğin petrol satan ülkeler sanayinin çok geliştiğini görmüyoruz petrol satan ülkelerde. E, zira e, bunun gelişmesine Örneğin gerek yok ya da tarımın e, e, sağlıklı tarım politikalarının ya da tarımda bir şekilde etkin üretim biçimlerinin ortaya çıkmadığını görüyoruz. Bunların hepsinin sebebi aslında petrolden e, kolay para kazanmak. E, o kolay para da e, işte dünyadaki bütün belki dengeleri de belirleyen şeylerden biri. Yani o kolay paradan vazgeçsek aslında e, başka bir enerji... E, rejimine geçsek diyelim bütün dünyada e, herkesin biraz taşın altına elini sokması biraz çalışması çabalaması gerekiyor. Yani haline. sofistikasyon biraz tabi e, olanaklara sahip olmamaktan ve e, yeni şeyler bulmaya mecbur olmaktan da ortaya çıkıyor yani e, işte şeylerin e, cep telefonu teknolojisinin yani kablosuz ve kitle iletişimi yapılabilecek bir teknolojinin İskandinav ülkelerinde ABD ile paralel çıkıyor olması rastlantı değil yani. Çünkü hani herhangi bir İskandinav ülkesine, üç ülkeden birine Danimarka, Norveç. Bunlara gidenler görmüşlerdir. Öyle bir e, iklim koşulu var ki o iklim koşulunda bir yerden bir yere kablo çekip sonra da o ka çektiğiniz kabloyla düzenli e, iletişim kurmak pek mümkün değil. Yani onlar dayanamıyorlar o koşullara veya e, işte bir kaya denilen şey bir kilometre yüksekliğinde olabiliyor. Hani bırak Tepe'yi vesaire. E, dolayısıyla bir ihtiyaç orada bu denizcilik yapan toplumlar bunlar bu ihtiyaç telsiz teknolojisini başka tarafa doğru çekmeyi erkenleştiriyor. E, sadece para meselesi değil yani parası olanla aynı eş zamanlı olarak yapabiliyor mesela bunu parası ve teknolojisi. Geçen olanla. programda konuşmuştuk ya bu Tesla ve e, işte uzaya ha, gitme evet. falan belki o da yine bir ihtiyaç dünya baktık gidiyor <gülüyor> elden değil mi bir başka bir gezegene de şöyle bir kapak atabilsek olur mu acaba diye. ...düşünmekten kaynaklanıyor olabilir ki... ...zaten maden, uzay madenciliği falan... ...artık yavaş yavaş standartlarının bile oturmaya... ...başladığı bir hal alıyor man Evet, asteroid... ...madenciliği. Var mı şeyde... ...bu tartışmaların içinde uzay... Vay tartışması. Ya, o, o tarafa çok girmemiş. Makine alışma e, bu artan robotizasyon ve benzeri tartışmaların içine tabii siniyor. Onlardan bağımsız artık e, toplumları okumak da imkansız. Bir yandan düşündüğümüzde. Çünkü e, gerçekten başka bir faza geçiliyor. Bu faz her şeyin kökten değiştiği bir faz değil. E, şüphesiz ki. Ama e, öyle bir faz ki artık içindeki bir karanlık fabrikayı gördüğünüzde e, içinde hiç ışık olmayan ve e, birkaç teknisyen dışında ee, işçinin olmadığı robotların e, üretimi yaptığı fabrikalar ki benzerleri Avrupa'da da kurulmaya başladı yanlış bilmiyorsam. E şimdi bu, üretimin bu hale geldiği bir durumda artık zaten başka bir şeyi tartışıyor olacağız biz ama şimdi e, öyle bir şey ki teknoloji, bilim yani daha doğrusu şöyle diyelim fen bilimleri diyelim. E, teknoloji ve fen bilimlerindeki ilerleyişe e, toplumlar e, ...aynı refleksi göstermiyor... ...aynı karşılığı veremiyor... ...aynı hızla ilerlemiyor evet kesinlikle... Yani. To ...toplum... E, ...şimdi büyük gerileme dedik ama... ...şimdi hakkını da verelim... ...insanlık şu anda... ...ortalama yaşam ömrü... ...en yüksek döneminde... Hı -hı. ...en uzun yaşadığımız dönemdeyiz... ...pek çok hastalık olmakla birlikte... E, ...belli hastalıklardan ölümün önüne geçmişiz... Öyle insanlık olarak yap, ya, yaptığımız şeylerden biri belli hastalıkları tümüyle ortadan kaldırmışız bazılarına hızla çözüm bulabiliyoruz ee, ve hani toplamda düşündüğümüzde zaten e, ortalama yaşam ömründe ortaya çıkan net bir tablo var o açıdan insanlık ilerliyor. Savaş sıklığı da azalmış durumda. Evet yani ama baktığımızda... bir taraftan geriliyor yani işte o ilerlemeye buradaki o toplumsal özellikle yönetimsel anlamdaki e, gerileme. E, aradaki makas açıldıkça e, bu kez yakın zamanda muhtemeldir ki karşımıza çıkabilecek olan robotizasyona ya da sanayi 4.0'a gelişen e, işçi sınıfı tepkileri. Geçmişte yaşandı makine kırıcılık olarak. Bunlara benzer evet. tepkilerin ortaya çıkması çok da şaşırtıcı olmaz sanıyorum kimse için. Yani gelip bir fabrikada bizim işimizden, eşimize elimizden oluyor bu robotlar diye robot kıracak insanlar... E, Olabilecektir. Tabi artık özel güvenlik de var bir taraftan. Bilmiyorum o <gülüyor> mümkün olacak mıdır ama. E, bambaşka bir e, dünyada yaşıyoruz. Mümkün olacağı yerler olacaktır. Yani e, dünya e, tümüyle eşit e, koşullarda değil. Hani eşitsiz ve bileşik gelişmeden ünlü... ...Marsis yasa e, bunu bize çok iyi anlatıyor aslında. E, sonuçta e, dünyanın ilk şeyini yapay zekasını vatandaş olarak alan ülke Birleşik Arap, Arap Emirlikleri. <gülüyor> yani böyle bir sofistikasyonun Birleşik Arap Sofile Emirlikleri de... <gülüyor> ilk kavga eden siyasetçi de bizim seçimin kazananı. Sofiyle değil de o başka bir yapay başka zekayı. başka bir robotla mıydı? <gülüyor> evet. Ne yapmak der ilk tepki ilk siyasetçi tepkisi değil mi? <gülüyor> evet. Yapay zeka. Evet. Yani <gülüyor> sonuçta o derinliğin. Ee, ilk başta dünyada e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde çıktığını varsayamayız herhalde. Yani bu kadar toplum varken orada e, tezahür ediyor. işte o eşitsizlik yüzünden. O, o teknolojiyi daha e, işte sosyal gelişmişlik düzeyi daha geri olan toplumlar bile e, ya da daha olgunla, ya, olgunlaşmamış, oturmamış diyelim hani geri ya da ileri kime göre Ama oturmamış toplumlar bile o teknoloji aynı anda eş zamanlı sahip olabiliyorlar ve onunla bir iletişime, bir ilişkiye geçiyorlar o teknolojiyle. O geçinen ilişkiye biz baktığımızda da ...ideal forma epey uzak olduğunu görüyoruz. Ee, o manada şey... ...bu iş biraz... ...daha çok e, su götürür bir şey yani. Bu, bu teknoloji, yapay zeka... ...insan toplumuna ne katacak, ne götürecek. Yani onu kullanan... ...iradenin kim olduğuna göre... E, ...tahminler çok değişebilir. Evet. Sanıyorum zaten bütün tartışmanın da temeli bu nasıl toplumlar ülkeler nasıl yönetilecek hangi biçim hangi yol ve yöntemle yönetilecek. Bu büyük gerilemenin bu toplumsal anlamdaki büyük gerilemenin niye büyük gerileme diyoruz? Yani kimisi de buna yok niye gerileme olsun diyebilir ama açık bir şekilde sağ popülizm diye tarif edilen unsurla birlikte ırkçılığın ve yabancıya karşı nefret ve öfkenin Beraber yaşama iradesinin ortadan kalktığını görüyoruz. E, bu bu da bu, muhtemeldir ki olası, olası bütün çatışmaların ve belki de savaşların zaten temelinde e, yatan... ...duygulardan biri, başkası yabancıyı reddetme, yabancıyı istememe. E, bu çatışma insan toplumlarını hele bugünkü teknolojilerle e, hiç umulmayan ve istenmeyen noktalara götürebilme riski taşıdığı için de belki birazcık bu kadar endişeli bir grup bilimci diyelim. Yani e, bu endişeyi insanlar genel olarak paylaşıyor mu derseniz e, sanmıyorum sanki çok insanların, e, geniş insanların, geniş toplum kitlelerinin çok umrunda değil... Gibi gözüküyor böylesi bir gerilim çünkü gündelik hayatın yaşanması noktasında aksaklıklar uğramadığı sürece insanlar böyle meseleleri dertte de etmeyebiliyorlar ama gündelik hayata sirayet ettiğinde bütün bu gerilemenin negatif çıktıları ki bu da çok uzak olmasa gerek bize bize o zaman. ...nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı... E, ...kestirmek güç... ...en azından şunu biliyoruz artık ki... E, ...bir büyük gerileme kavramı var karşımızda... ...ve buna göre, bunu düşünerek en azından hareket edebiliriz... E, ...herkese de tavsiye ederim belki... ...hem kitabı hem de internet sitesi üzerinden devam eden tartışma. Tekrar alalım internet sitesini... ...böylece programı kapatalım... E, ...zamanımız bitiyor. The Great Regression... E, ...İngilizcesi evet. büyük gerileme kitabının... ...ve nokta EU olarak... ...ulaşabilirler çeşitli videolar... ...ve makaleler, tartışmalar. Ve katkı yapmak isteyenler de Katkı varsa, yapmak katkı isteyen bilimcilere açık. de... ...açık olduğunu düşünüyorum en azından... ...nasıl katkı yapılabileceğine dair bir şey... ...hiç katkı yapmayı düşünmedim gerçekten... ...belki de düşünmeliyiz evet. <gülüyor> o zaman... E, ...bir hoşçakalın diyelim... ...Açık radyo 94.9'daydık... ...Diarkam'daydık, canlı yayındaydık... robin Tyer... ...bizim yayın masamızda... E, ...bulunuyordu... Utku Zırrı ve Rauf Kösemen olarak karşınızdaydık. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Diğer Kam Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.